Ta ezelden ırgat oğlu ırgatım. Beylik gibi asaletim yok benim. Bulgur yerim, kan içerim, kime ne? İt yalana şükür karnım tok benim. Höllükte büyüdüm, beşikte yattım, bu doğru. Emeksiz şerefi sevene sattım. Zehri zıkkımı memede tattım. Dostlarımdan düşmanlarım çok benim. İliyimden çıkmaz tezzek tumanın. Gün oldu, baş yaptım ah çayır çimeni hele o kırtık günleri diye et Çektiğimde kırk yamalı tumanın sevgilimdir tüfek benim ok benim. Kardeşim de be, bir fidan ki kesilince bitmez mi? Dallarında nice kuşlar ötmez mi? Bir yiğide bir kör ocak yetmez mi? Neme gerek kömür benim, kok benim. Dost dost, mahsuni mengeneye gelmişler. Baş ucuna sorgucuyu dermişler. Ölsün diye bana ceryan vermişler. Zincirimi yakar gider şok benim be. Şok benim. Ha ezelden ırgat oldu ırgatım, beylik gibi asaletim yok benim. Bulgur yerim, gan içerim kime ne, İt yalana şükür karnım tok, beynim, benim, benim. tok beynim, benim, benim, benim, tok benim, benim, benim. Külüpte büyüdüm, beşikte yattım Emeksiz şerefi sevene sattım Zehir zıkkımı anamda dattım dostlarından düşmanlarım çok benim, benim, benim Çok benim, benim, benim, benim de çıkmaz tezek dumanı Gün oldu aş yaptım çayır çimeni Çektiğimde kırk yamanı tumanı Sevgilimdir tüfek benim, ok benim, benim Ok benim, benim, benim, benim, benim. Çektiğimde gırk yamalı tumanı, sevgilimdir tüfek benim, ok benim, benim, ok benim, benim, benim. benim. Bir fidan ki kesilince bitmez mi? Dallarında nice kuşlar ötmez mi? Bir yiyide bir kör ocak yetmez mi? Neme gerek? Kömür benim, kok benim benim, kok benim benim benim benim. Neme gerek? Kömür benim, kok benim, benim, benim Kok benim, benim, benim, benim Mahsuni mengene germişler Baş ucuna sorgucuyu dermişler Ölsün diye bana ceryan vermişler Zincirimi yakar gider Şok benim, benim, benim Başka var ki zincirden başka